terghi bu tarif hadis-i şeriflerinden kaldığımız dersten devam ediyoruz. İbn-i Mace'nin Hüzeyfe radıyallahu anh'tan rivat ettiği bir hadis-i şerif. Te Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rava, ve revâhü İbn i Mace, mâcete eczâ min hadîfi hüzeyfete ve lafzuhu kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hafız-ı sünnete ittibağı, yani sünnette maksat el sünnet itikadı üzere olmak. Buradaki maksat. Diğer sünnetlerde buna dahildir ama ilk başta itikatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin inandığı gibi inanmak. Sünnet bu. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. La yekbelü allahu allah Teala kabul etmez. sahibi bid'atin. Bid'at sahibi için. Bid'at yine burada maksat nedir? İtikadında bozukluk olan için. Çünkü Sindi Hazretleri muhaşşi buyurdu? Amelinde yanlış olana, bozukluk olana, günah olana bidat sahibi denmez. Ameldeki günahlara e, düşenlere fasık denir. Bidat sahibi denmez, müptedi denmez. Ameli bozuk adamın, içki içiyor, kumar oynuyor, namaz kılmıyor falan. Buna fasık denir. Ama bidat sahibi denmez. İtikadı el sünnet ise. Ama bir adam sabah kadar namaz kılıyor, Kabe'nin içinde Kur'an'ı atme diyor, diyelim. Ama itikadında El-Hüsnet'te muhalefet var. Bu adama müptediye denir, bidat sahibi denir. Onun için, mesela hiçbir hadis i şerifte, vaat-i kerimede, e, günahkar bir adamın diğer amelleri kabul edilmez, buyurulmaz. Yani bir adam, namademe bakmış bir günah işlemiş, ...veya... zina düşmüş... ...veya içki içmiş, ayılmış sarhoşluktan... ...bu adamın mesela namazı kabul olmaz... ...orucu kabul olmaz, haccı kabul olmaz... ...zekatı kabul olmaz... ...diye bir şey yoktur. Ancak tabii içki içenin... ...kırk gün namazı kabul olmaz diye hadis-i şerifler var. İlk karnında içinde bir damla... ...içkiden... ...efendim... ...bir zerre bulunduğu sürece... ...böyle hadis-i şerifler vardır. Ama... Bunlar sınırlıdır. Umumi bir e, red söz konusu değildir. Mesela 40 gün. Orada hadis-i şerifte 40 günle kayıtlamışlar. İçki içene hakkında içki kumarla ilgili yazdığım kitapta bu, bu usta çok hadis şerif vardır. Salat-ı erbaine yevmen 40 salat 40 vakit namazını kabul etmez de var. 40 gün namazı kabul olmaz var. Bunlar var. Ama sınırlıdır. Yani 40 vakitle 40 günle vs. ile ama burada itikadında bozukluk olduğu zaman Allah kabul etmez. Savmen hiçbir orucunu siyakı nefide gelen ne kire umum ifade eder. Ne o farz oruç ne ramazan ne pazartesi perşembe ne arafe günü ne aşura hiçbir orucunu kabul etmez. Vallahi salaten hiçbir namazını kabul etmez. Efendim farz olsun, nafile olsun. Allah Allah. Vela haccen. Haccini kabul etmez. Far saç olsun, nafile aç olsun. Vela umreten. Hiçbir ömresini kabul etmez. Adak olsun, vacip olsun, Şafi'ye göre, Nefi'ye göre, sünnet olsun. Vela cihaden. Allah yoluna çıktım. Kafirlerle harbe gittim. İşte canımı tehlikeye attım. Malımla, canımla işte İslam için feda olayım falan. Cık, hiçbir cihatını kabul etmez. Mesela şimdi zaten Daesh'in, IŞİD'in, Vehhabilerin, işte El-Kaide'nin, El-Nusra'dan bunlar. Ne cihatı ya? Bunlar zaten itikatları bozuk. E zaten yaptıkları işte Müslümanları öldürmek. Bir tane gavrla uğraşmazlar. İşleri güçleri geliyor Müslümanları öldürüyor. Lafına bakarsan cihat. Ne cihat? Allah gökte diyenin haşa cihadı mı olur? Allah mekan istediyen cihadı olur? Bu kadar Müslüman'a kafir diyen cihadı olur? İngiliz uşaklara. Bir de bakıyorsun hepsi de İran'dan giriyor. Bak Reyna katliamcısı da İran'dan girmiş. Karısının marasının ifadesi o tutuklananları. Hep ki İran'a gidecektik. İran'a gitmek istiyorlar. Bütün yani IŞİD'i kurduran İran'dır dedikleri zaman seneler evvel bazı Ehlüsünet alimleri ben bu kadar da olmaz dedim yani. IŞİD şiayı kesiyor falan numaralar. Halbuki şiaya yaptıkları da hiçbir zaman için Kur'an'a, Sünnet'e uygun bir şey değil. Masum halkı bir şey yapmayan halkı şöyle inanıyor, böyle inanıyor. Halkı vatandaşı yakamazsa ne demesin, kesemezsen, atsamazsa öyle bir şey olabilir mi? Efendim doğru bildiğini anlatabilirsin. sövme diyebilirsin. Evvexceptik az Ömer e, Osman'ı sev diyebilirsin. Bunlar denebilir. Ama insanlar az kez doğru falan. Bu kafire de yapılmaz. Yahudi'ye de yapılmaz. Böyle muameleleri reva gördüler. Fakat görünüşte Güya Şia ile uğraşıyorlar havası medle. Halbuki İran'ın Yahudi ile anlaştığı, Amerika ile anlaştığı, Kizli anlaşmalar olduğu senelerdir söylüyor. Burada da şimdi IŞİD'in, için Şia'nın aleyhine olduğuna dair yok efendim Irak'taki kızgın sünni gençlerin kurduğu bir hareket numaraları çektiler. Halbuki baştan beri bunu bilenler bize İran'ın El Sünet'in adını lekelemek, El Sünnet vatandaşlarını tahrip etmek ve işte İran şu anda hakim olması ve Suriye'yi İran'ın hemen hemen alma çalışması, Mustafa İslamoğlu'nun da Suriye İran'a verelim verdik demesinden anlaşıldığı üzere, bütün planın efendim Şia'nın güçlenmesi, Amerika'nın Şia'yı El Sünnet'e karşı e, Arap Yarımadası'nda ve güçlendirmesi operasyonuydu bu. Kısmen de başarılı da oldu. Şimdi de bela oldu göya. Belam olduğu da belli değil. İşlerine geldi mi gönderiyorlar, işlerine geldi mi durduruyorlar. Senelerdir de bitirmiyorlar, bitirmek de istemiyorlar. Kaç daha 5-10 sene daha herhalde işlerine yarayacak bu IŞİD dedikleri Bela. Ya bunların hepsinin İran'dan girmesi, İran'a geri dönmesi ve İran'da böyle bir teşkilatların olması çok ilgimi çekti ya. El, El Kaide'nin falan da İran'da şeyleri varmış. Bin Ladin'in bütün çocuk çocuklarının vesaire Eyman Zavahir akraba olan birçok İran'da teşkilatları varmış. Aklınız alıyor mu bunu? İran'dan bir düşman görülen faaliyet alanı gösteren insanlar ama arka planda Yahudi Mossad CIA olursa, İngiliz olursa menfaatler birleşir. Bugünce hücre evlerinin basılabine 500 kişi tutukla gözaltına alındı. Üşüde büyük operasyonlar oldu dün. Efendim. Üşüdçillerin evlerinden fetö'nün kitapları çıktı. Dünkü aramalarda itibatları kurabiliyorsunuz. Hep ne diyoruz? Arka bilen Yahudi İsrail Mossad, CIA olursa hepsi efendim birbirleri itibatlı olur. Bunların hepsinin itikadında bozukluk var. Hiçbir el üstüne itikadı üzere değildirler. Bundan dolayı Allah bunların hiçbir amelini kabul etmez. Yani şimdi mesela Danıştay saldırısını inceliyorlar. FETÖ'nün yaptığına dair işaretler çıktı. FETÖ'nün yeğeninin efendim FETÖ'nün yeğeninin Alparslan bilmem neydi işte o Tanıştay'daki savcıyı hakimi öldüren... Allah ekber diye numara... ...aynı numaralar bak... ...şimdi bak Rus... ...büyük elcisinde Allah'a ekber diyerek öldürme meselesi... ...seneler evvel sav savcıyı öldüren... ...tekbir getiriyor falan... ...bu numaraların hepsinin arkasında yine... ...yani İsrail Amerika çıkıyor ama... E, ...taşeron olarak FETÖ falan çıkıyor... ...çünkü FETÖ'nün yeğeniyle... ...şimdi hapiste olan bir yeğeni var... ...Kemal mi Kamil mi Kemal herhalde... Onunla Alperstan'ın telefon konuşması çıktı... Tanıştay'ı basmadan. Allah Allah. Hiç aklımıza gelir mi o zaman ya? Yani şimdi Hızır Efendi arkasında da bu çıkacak. Araştırılırsa. Bayram Efendi'nin arkasında bu çıkacak. E ne, ne alakası var? Ne karı var? Şimdi bana soruyorlar. Ne karı var? Ne mi karı var? Ya Vatikan projesi var. Ekumenik projesi var. İsmaila cemaatını sur içinden çıkartma projesi var. Çünkü öyle bir teşkilatlı cemaat. Birbirini tanıyan cemaat. Fatih'te ne arar? Onlar çıktıktan sonra millete biraz fazla para versin. Herkes evini kursunu satar çıkar. Ve ekümenlik projesi kolaylaşır. Bak senelerdir zorlaşıyor. E çünkü orada patrikhane var. E FETÖ'nün patrikhaneyle ne kadar muhabbeti olduğunu, baş başa verdiklerini, yan yana bulunduklarını, ellerin nasıl tuttuklarını bilmiyor musunuz? FETÖ'nün Vatikan'daki şeyini duymadınız mı? Ah burada ölesim geldi de gömüleseydim dedi ya. E şimdi Patrikhani ile biliyorsunuz Vatikan barıştı. E burada kümenik projesi var. Efendi Hazretleri'nin Fatih'ten çıkartılması kısmen o gerçekleşti. Ondan sonra Hızır Efendi'nin Bayram Efendi şehadetiyle millet ürkütüldü. Ve bu ürkütülme neticesinde milletin Fatih'i boşaltacağı ve çıkacağı planlandı. Kısmen de o da devreye girdi. Kısmen o da devreye girdi. Şimdi bu marifetçiler demiyorlar millete efendi karşıya geçti hadi evinizi satın buradan çıkın. Demişler şahidi var. Mehmet Turan efendiye demiş. E adam şahit ederim diyor mahkemeye çağırsanız bile. E hal böyle. Bakın proje adım adım devam ediyor. E şimdi sen diyorsun ki Hızır Efendi Bayram Efendi vurulmasında FETÖ'nün ne olacak? FETÖ'nün ne olacak? FETÖ taşeron. Patikanın karı var. Cemaati kaçırılması, ürkütülmesi, korkutulması, dağıtması projesi var. Biz niye orada duruyoruz? Dernek orada niye duruyor? Orada Ahmet Hacı o Ahmet Yesevi küllesi şu anda yapmak ne istiyoruz? Patikanin dibinde. Çünkü biz orayı vermeyeceğiz. Çeklerimizi vermeyeceğiz inşallah. Padişahlarımızı terk etmeyeceğiz de. Kaça patlarsa Allah yardım edecek bize. Biz orayı ekümenik projesine teslim etmeyeceğiz. Buna mukabil FETÖ ödüyorlar zaten. Halife-i zemin yapacağız seni. Yavuz Selim'in kaftanını giyeceksin, geleceksin. Bütün Türkiye'nin, 53 ülkenin halifesi olacaksın. Sen de bu Fatih'i bize ver. Vatikan gibi bir suriçi yapalım. FETÖ'de oradan iki hocamızı şey Yani bunları mutlaka çıktığı zaman yani Danıştay'ın saldırısı öyle çıkıyorsa, İsmaila cemaatinin dağılması e, daha büyük bir proje, daha önemlidir yani. Fatih'in boşaltması daha önemlidir. Onun için Terör örgütlerinin her biri birbirine irtibatlıdır. Müslüman görüne, hacı hoca göre, sarıklı, cübbeli, şalvalı falan hiçbirine aldanmayın. Gaye bir yere, aynı yere hizmettir. Kimi, affedersiniz kadınla aldatılır, kimi para şantajına alet olur, kimisi tehdide boyunayar, er, kimisi elindeki imkanlar çıkmasın diye itaat eder ve böylece bu oyunlar devam eder gider. Allah Celle Celal bu oyunları iptal eylesin. Amin. Şu anda da biliyorsunuz efendi Hazretin etrafı sarılmış ve Fatih'in boşaltılma projesi e, adım adım uygulanarak bu fakire saldırtılmak suretiyle efendim e, İsmaila merkezle uğraşılmak suretiyle oranın dağıtılması için e, efendim yanında olan adamlar gayret ediyor. Büyük bir çaba sarf ediyorlar efendim cemaati bölmek ve parçalamak. Allah fırsat vermesin efendim seni hala sayılsın. Anladım. Durum bu. Çünkü bu iş itikatta bozukluktan geliyor. Bir insan hani itikadında bozukluk olmadan bu kadar haini yapamaz yani. FETÖ'nün itikadı el-i olsaydı, biz el-i sünnet zannettik zamanında. Hocalara el sünnet diye. Ama itikadı el-i olan adam, Vatikan'a, Patrikani hizmet etmez. İnsanların katline fetva vermez. Darbede gidi, milleti bombalayın demez. Bakıyorsun, demek ki illa geriye gittiğimizde, e, amel bozukluklarına takılmamak lazım, müsebbib olarak, bakıyorsun, bidat, dinde reform itikadı, dinde yenilik, geçmiş büyüklerin usulünü bozmak, mevzu bu. Onun için, DAEŞİ, FETÖ'sü, PKK'sı, PYD'si, bunlar hacısı, hocası, seydası, şeyhi, bilmem ne, şalvallısı, cübbeli, hiç fark etmez. İtikatta bozukluk olduğu noktada Allah hiçbir amelini kabul etmez. Cihat yapıyorum bilmem ne yapıyorum. ne cihat yapıyorsun? Mossad'dan ile anlaşmışsın efendim görüntüde ben efendim şeye karşı savaşıyorum gavurlarla uğraşıyorum falan filan. Yani kimin inanır buna ya? Sen İran'da bugüne kadar bir bomba patladı mı ya? Bir olay rastlandı mı ya? Bir huzursuzluk oldu mu? Ya bu niyet bizim memlekette oluyor ya. Bu niye belli sünnet yurtlarında oluyor yani? Buradan da anlamak lazım ki bu gayenlerin, bu IŞİD'in bilmem ne var. Hiçbirinin dinle imanla alakası yok. Evvela itikatı bozuk. İtikadı bozuk olunca ne oluyor? Allah ne orucunu kabul ediyor, ne namazını kabul ediyor. Görünüşte namaz kılıyorlar. Ne açını kabul ediyor, ne ömresini, ne cihadını. Şimdi bir de bir işte gözaltına alınan kadınların haberlerde görüntüsü olarak peçe takma şeyi çıkartmışlar modası. Efendim gözleri bile görünmüyor. Böyle peçeli kadınlar işte gözaltına alınıyor, geri bırakılıyor. Bir defa İslam fıkında yür avret değildir. Ve efendi hazretlerinin peçeye izni yoktur. Peçe takılmasına sokakta müsaade yoktur yani. Şimdi bu operasyonlarda bu bu tip bu işitçi mışitçi bilmem ne işte hangi melanet örgütlerin, e, hücre evlerinde yakalanan işte karıları mıdır, efendim nikahlı mıdır nikahsın o da belli değil. 40 karıyla nikah kıyıyorlar. Bu tipler ve şekilleri gördüğünüz zaman peçeli olarak gözaltına almışlar bilmem. Buna müsaade edilmemesi lazım. Yani zaten kanune peçe yasaktır. Yüzünün görülmesi lazım. Kadın mısın? Erkek misin? Nesin? Çünkü burada esas zarar kime gelecek? Bizim Efendim eşlerimize, avretlerimize, namuslarımıza kızlamazız. Çarşaf giyen bacılarımıza zarar gelecek. Bu laftan oraya gidilecek. Bu çarşaflılar şöyle, bu çarşaflılar böyle. Yani burada e, solcu, efendim ne diyeyim size DHKP'ci bilmem ne militan, mezhepçi, bir takım yazar, çizer, internette dolaşan avarelerin işte çarşaf yasak olsun. Bu ne yani? Bu terör ücretlerinde, örgütlerinde böyle hepsi gözü görükmüyor, yüzü görükmüyor. Ne bunlar falan demeye başlayacaklar. Bunu anlamamanın efendim bir çaresi yok. Onun için yüz avret değildir. Bir insanın kadın mı erkek mi olduğunu belli edecek şekilde yüzün açık olması uygundur. Ha sen bir arabadasındır, şoför aynadan arkaya yola bakıyor, sağa sola bakıyor. Sen böyle burnuna kadar çekerse veya çeker, kapatır. O özeldedir yani. Yakın bir durum vardır bir erkekle. Efendim önde erkekler varsa arkadaşlar Bunlar Bu onlar özeldir. Ama yolda, sokakta emniyete götürülüyor, gözü gözükmüyor. Ya şimdi emniyete götürülen bir insanın gözü gözüksün yani. Sen burada kimi götürüyorsun yani? Erkek mi kadın mı bu? E bunların belli olması lazım. Çünkü burada... Yahu bugün yine Müslümanların çarşaflı bacılarımıza, eşlerimize e, laf getirecek, zarar getirecek bu çarşaflılar şöyle böyle dedir dedik bir plan içinde. Bu ara çok artmış bu. Böyle peçelilerin dolanması hareketleri. Şimdi yakalananların daim emniyete giderken görüntüleri bu. Dikkatli olalım. Müslüman uyanık olacak. Bu oyunlara gelmeyelim. Zaten tabii ki devletimiz, hükümetimiz, emniyet güçlerimiz bunu biliyor tabii canım. Çarşaflı, namuslu insanların ne alakası var Ama adamlar bir taşla kırk kuş vuruyor yani. Hem çarşaflı peçeli bir kadın suretinde onu canlı bomba yapıyor. Dışarıda onu çarşaflı peçeli gösteriyor. Şöyle reynek atliyamsın evini bastığındaki kadınların durumunu görüyorsun. Ben nikahlı kardeşiyim diyor. Hiçbirinin başı bile örtülü değil yani. Ama dışarı çıktı Bu peçeli çarşaflı hesabı çarşafın adını kötüye çıkart. Sakalın adını kötüye çıkart. Müslümanları kötüle. Zaten İslam Devleti adını koyarak İslam'ın adını kötülemek suretiyle Halk TV'nin bütün haberlerinde İslamcı terör örgütü. İslamcı, dinci. Ya kardeşim sen niye dinci, İslamcı diyorsun? Aşini Hristiyanlar kaç tane cami kundakladılar bu hafta? Yüzlerce, binlerce cami yakılmış, yıkılmış. Camide adamları taradılar daha geçen hafta. Müslümanları namaz kılarken öldürdüler. Bir tane Hristiyancı terör örgütü Diyen yok ama yani insanın ağrına gidiyor İslamcı, dinci ya İslamcısı dincisi olur mu? Terör örgütü de adı yok mu bunun adını söyle? Da işte terör örgütü de PKK terör örgütü de niye burada dini İslam'ı katıyorsun? Din düşmanısın da ondan İslam'ın dinin terörle ne alakası var? Bunu bu aynı isme koyuyorsun? Ya i̇şte buralarda her noktada plan var. Allah şerlendene muhafaza et. Müslümanlar üzerine kol aldı. Evet, bir insan itikadında... Sünnete Kur'an'a muhalefet olursa, bunun yok çarçap mı giymiş, yok cihat mı ediyormuş, yok namaz mı kılıyormuş, hacca mı gitmiş ümreymiş, hiçbir şey kabul olmaz. Velhasar falan, hiçbir farzını Allah kabul etmez. Velahat hiçbir nafilesini Allah kabul etmez. Ve kucuğunu İslam İslam'dan çıkar. Kemal kucuğu kıl çıktığı gibi mülacinin kıl, hamurdan kıl çeker gibi, yani, tereyağdan kıl derler de hadislerde hamurdan kıl çıktığında nasıl ona bir şey bulaşmaz, ona da dinden hiç şey bulaşmaz. Onun namazı, abdeti yok, çarçavu, peçesi, Sarığı, sakalı falan hikaye. Evvela itikat eli sünnete uygun olacak. Var mı el sünnet itikatında kıble ehline kafir demek? Var mı Allah kökte deyip Allah'a cismiyet isnat etmek? Var mı efendim türbe ziyaretten kabir ziyaret edenlere kafir demek? Nerede bu böyle bozuk inançlar? Bütün milleti kafir, kanları malları helal, karıları kızları cariye demek. veya Yahudinin olsun, Ermeninin olsun, kimin olursa olsun malını canını helal saymak. Nerede var bu? E i̇şte 13'ün için e, itikadında bozukluk olanın sonu dinsizliğe gider. Bozuk itikatlar, dalalettir. Her dalaletin etkisi ateşte biter. E çoğunu da bu, bu bidat ve reform misli itikadlar. Yani kaderi inkar. Alın yazısı yok. Allah e, teferruatı bilmez. İşte Aziz Bayındır'ın, Mustafa İslamoğlu'nun işte efendim yok Mehmet Okuyan'ın kabir azabı yok. Yok efendim mucizeler yok. Yok efendim Meryem Validemiz'in babasız olmadığı erkek hormonu da vardı. De, de, de, saçma saçma işte. i̇şte Bütün bu mantıklar Kur'an ve sünnete muhalif, El-Hüsne sünnet tezikadına muhalif, kendi kafalarından uydurdukları uyduracak kadar da akılları yetmez de uyduran Afganların, Afgan ne rejis onların da çok aklı yetmez de arkadaki Siyonizmin efendim Yahudi kafasının, e, İngiliz kafasının reahbirliği kurduran, gerilti rebini kurturan hepsi bunlar gavurlar planlamıştır. E, yani Afgani dediğin adam Afganlı falan değildir. Basbaya İranlıdır, Şiidir. Dolayısıyla e, bu adamlardan çıkan kafalara hizmet edenlerin neticesi hamur kıldan çıkar gibi dinden çıkmaktır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve sahabe döneminde asla kabir azabını inkar eden, kaderi inkar eden, alın yasını inkar eden, mucizeleri inkar eden, ayın yarıldığını inkar eden vesaire insanları kafir sayan, namaz kılana kafir diyen, kabir ziyaret edene kafir diyen, Allah gökte diyen aşağı. Bir tane fert İslam toplumunda mevcut değil. Bu itibarla Allah Teala tabii ki amelde günahlarımızdan cümlemizi خلاص etsin, tövbe nasip etsin ama ilk ve en mühim duamız odur ki Allah bize ölene kadar itikatımızda bir bit at nasip etmesin. Bir reform inancı nasip etmesin. Kur'an-Sünnette olmayan, Eğer sünnet dışı, sahabe-i kiram'ının hiçbirinde bulunmayan Onların inancına muhalif inançlardan, onlara kapılmaktan Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bu hadis-i okuduktan sonra. Biraz e, sırada tertipçe şey olabilir kitaptan takip edenler için. Çünkü bundan sonraki hadis iki hadis-i şerifi okumuştum geçen derste. Yukarıki hadisin izah bakımından. Onun arada bu kaldığı için oraya geçmiştim. Şimdi sırama geldim. 88 ne oğlu hadis-i On Abdullah bin Amr <gülüyor> Abdullah bin Amr, Amr bin oğlu Hazreti Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz buyurun. amelin <gülüyor> her bir amel için vardır. Şirretun. <gülüyor> bir hırs, bir ihtiras, bir neşat, bir, bir yani bir gayret vardır. İnsan, herkes yaptığı bir amelde yani her insanın bir sevdiği iş vardır. O sevdiği işte gayreti vardır. Şimdi hobine diyorlar bir bakıma. Yani o işe istekli olur. Herkes herkesin istekli olduğu bir amel vardır. Bir de olduğu bir amel vardır. Değil mi şimdi? Herkesin. Her amelde de bu var. Velikülşirrat'ın o hırs ve gayret, her gayretin de bir gevşemesi vardır. Bir insan bir işte baya bir azimli olur, gayret falan falan. Bir de bakarsın bazı dönemlerde yani bir bıkkınlık, bir usanma veya tabi eski gayreti gibi gayreti olmayabilir. Olmaz da yani. Çünkü bu bir kaydedir. İnsan bir şeye heves eder. Bir işi gaye edinir. O işte bir çaba sarf eder. E sonra bakarsın bir dönemde o gayreti azalır. Bu bakımdan Femenkânet fetratuhu her kimin e, fetreti Duran hale gelişi ile internet ila sünneti ila sünneti benim sünnetime yani ifrat ve tefhi bulunmayan kendisi ileri ve gerilik bulunmayan en hayırlı iş orta olandır yani itikatta da amelde de her hususta da sünnet Efendim o orta gitmekten ibarettir ifrat ve teffritten arınmaktan ibarettir her kimin Efendim e, Gayresi, gayesi yani çalışkanlığı falan, neticede benim sünnetime varıp duruyorsa bir noktaya geldiğinde burada sünnet ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Nasıl yaptı? Tatbikatı neydi? Sahabenin ameli ne üzereydi diye o noktaya efendim, e, intihar ediyorsa fakat ihtedâ muhakkak ki bu kişi hidayet bulur. Ama her kimin efendim gevşemesi, varışı, duranlığı ilâği rızalik benim sünnetimi dışındaki bidatlere, masiyetlere varıp durursa, fakat helak muhakkak o kişiyi helak olmuştur. Yani burada anlayacağınız bütün insanların tabii ki özellikle ilimle uğraşan, dinle uğraşan dinde bir şey merak eden İtikadını merak Allah Allah'tan sıfatlarıyla ilgilenen. Şimdi bakıyorum yani. insanlar, gençler falan. Hakikaten bazı meraklılar var. Cevap cevap sorular da soruyorlar. Esma ile hakkında, Sıfat Ersübhani hakkında. Yani bu Vehhabiler tabii çok e, sitelerden, internetlerden yayınlar yapıyorlar. Allah köktedir aşağı. Şu budur falan falan İnsanların da kafaları da karışıyor. Sahabe hakkında, Azli Muaviye hakkında şu şunu yapmış, bu bunu yapmış. Cemel vakasından ne olmuş, sırfında ne olmuş. Ne olmamış işte Mehmet Emin Yıldırım gibi adamlar, bu işleri karıştıranlar, yok işte hatasını reddedenler. Falan. Yani birçok konuda, birçok konuda insanların kafası karıştırılıyor. E, i̇nsanların da tabi anlama çabaları var. Yani e, ne oluyor, ne bitiyor, ne olmuş, ne bitmiş. Öyle bir sorular soruyorluyor ki ben bu işte 40 senedir yani tabi 45 senedir de. Yani konuştuğum 40 senedir diyelim, e, e, dinlediğim, başladığım 45 sene bakıyorum, hiç duymadığım bir konuyu, şu anda yeni etme bir çocuk bana soruyor. Hz i̇şte Hazreti Muaviye, radıyallahu işte ne yapmış? Hücribnadi diye bir zat, sahabeden bazı zatlar var, bunları katletmiş mi? Katletmemiş mi? Bunun sebebi neymiş? Cık, Allah biz Şam'a gittik, Şam Hattan biri bunu sordu. Tam da e, onların kabirleri de bazı, o, o noktada şehit olan sahabenin kabirleri de işte Efendi Hazretleri'nin hafifesini ...Şam'daki haflenin olduğu efendim e, Hüsamettin Farfur o, Hoca Efendi'nin işte tek kesinin o ailesinin de bulunduğu şeyin bahçesindeydi sahabe kabirleri. Konu oraya geçiyor ben. Ya dedim bu usta bir bilgim yok bir araştırayım falan. Yani çünkü millet artık e, kitaplardan okumaktan da ziyade internet şeylerinden nerede bir e, ne diyeyim sana yaralı nokta var... Oraya parmak basmak, milletin itikadını bozmak için hiç lazım olmayacak. Ne kabirde ne maçlarda, sıratta, mizanda ona sorulmayacak. Bilmemesinde de hiçbir noksanlık eksiklik getirmeyecek. Fuzuli konuları insanlar açıyorlar. Ve lakin e, en mühim itikadi konularında Mevla hakkında, sıfatları hakkında, e, yani el itikadının ana temel meseleleri hakkındaki zaruriyat-ı diniye. Mesela İslam ilmi halindeki bilgileri falan bilmez yani. Abdest, kusurta hiç şey bilmez. Halbuki ona abdesti eksik olduğunda sorulacak. Taharetinde bir sıkıntı varsa kabirde azabı boylayacak. Ama kimse ona Cemel Vakas diye bir şey varmış. oradan ne olmuş? Mu? Sormayacak mesela. Ve lakin bütün baktığınızda insanların merakları üzerlerine elzem olmayan konularda. Çünkü insanlara tabii dış güçlerinde arka planda olmaları hasebiyle Vahhabinin DAEŞ'in ve her şeyin arkasında dış güçler yani planları İngiliz yaptığına göre, İslam alemini bozma planlarını, düzeltme planlarını Türkiye yapmadığına göre, 53 ülke İslam'a yapmadığına göre, bozma planlarını da İngiliz, İsrail yaptığına göre e bu tabii ki doğal olarak baktığın zaman bütün mevzular milleti ifsat edecek konularda. E biz de bunlara önceden cevap hazırlayacak yerde, yani vaktimiz de yok, ne bilelim böyle bir şey çıkacak. Bir de bakıyorsun patlamış bir konu, hadi cevabını e, vermemişsin evvelce. İnsanları arıyorlar, Acupe Hoca bu konuda bir şey demiş mi, dememiş mi? İşte mecburen şimdi biz de reddiyeler noktasında fazla şey yapıyoruz, e, mesai harcıyoruz, sohbetlerde çok konulara yer veriyoruz. Neden? Bu konu açıldığı zaman bir cevap da bizden bulsunlar üstüne te göre diye konuşmak zorunda oluyor. ...normalde çok girmeyeceğimiz konu da vardı bu hususta. Hep teferruat sayılır zaruriyattan da. Ama... ...yani her amelin diyor... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir... E, ...hiddeti, neşatı vardır. Yani insanların şimdi... ...bir öğrenme merahı... ...bir ne olmuş ne olmamış merahı... ...biraz da dedikodu mahiyetinde... ...dini de dedikoduya çevirmişler. E tabi en niyatinde bu bir yerde varır durur diyor. Yani... Öğrenme merakı, soru sorma merakı. Bu neymiştir, ne değilmiştir? Ya tasavvuf aynı meseleler. Şimdi bakıyorum adam, Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin kitabını benim hiç okumadığım etmediğim, tavsiye etmediğim, Muhittin İbni Arabi'nin kendisini de tavsiye etmediği bir derin konuya giriyor Vahdet-i Vücudun en ince noktasına. Yahu gencecik adam veya yaşlı olsa ne yazar? Yani Elif'e mertek çakıyor da Fatih'i düzgün okuyamıyor. Namazı caiz değil. İki sureyi, kıratı düzgün değil. Bir talim tecvid hocası dinletse namaz olmaz diyecek yani. Daha onu düzeltmemiş. i̇bn Arabi'deki Vated-i Vücudekolü'nün bilmem en büyük ince teferruatına gülüyor. Allah Allah. Kardeşim seni ne ilgilendiriyor bu ya? Ama yani millete bunları aşılıyorlar. Nedir Ahmet Hulusi diye biri var mesela. Amerika'dan yan yapar. Üf. Hapishane mektuplarını bir çıkaramadım. Orada bayağı bir ettiğe yapmıştım ona. Hapishaneden. Yani adamın işleri güçleri, söfes tahiye mezhebi, eşyanın katı yok, bu alem hayal, bilmem rüyadayız, uyandık mı göreceğiz. Yani rüyada derken hani adam rüyada ne yapsa, adam öldürse mesul değil ya. Dünyada da mesuliyetimiz yok hesabına gidiliyor da esasen. Ama bakarsan i̇bn Arabi tezginatıyla, Mevlana süslemeleriyle, yaldızlamalarıyla falan filan ne kadar batılı eli varsa zaten tasavvuf büyüklerinden işine gelen şekilde yararlanmak suretiyle milleti kafasını karıştırıyor. Ama şimdi bu bu e insanlar da buna merak. Böyle konulara merak. Efendim, bir yerde varıp duracak bu. Şimdi buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Her amelin bir güçlü, neşatlı, hevesli dönemi olur. Sonra her hevesin bir duruşu olur. Bir zayıflaması olur. Yani tamam. Şimdi eğer diyor bir kimse bir konuda böyle heveslenip gayretlenip nedir ne değildir diye anlamaya çalışırken sünnetime gelip varıp durur da Resulullah anh, ne buyurmuş sahabe nasıl amel etmiş bu usta görüş nedir diye durabiliyorsa o hidayet bulur diyor. Ama onun felsefesi bu, onun fikri bu, bunun görüşü bu diye sünnetim dışında, hadis-i şeriflerin beyanı dışında, sahabe-i kiramın hadis-i şeriflerden anladıkları manalar, yani el-i bundan ibaret, vel cemaat o demek sahabe. Başka noktalara gider, varır, durur da, işte zaten şüpheler, bidatlar, mahsusetler kalırsa, fakat elek, bu kişi helak olmuştur. Yani burada anlayacağımız şudur, iyi niyetliysek, Evet ortalık karışabilir. Bir meselede ihtilaflar çıkmış olabilir. Sen de acaba Nurettin Yıldız'ın diyor ki Allah gökte diyen de doğru söylüyor. Yerde diyen de doğru söylüyor. Ya tövbe ya Yani yerde diyen doğru söylüyor demiyor da. Şimdi <gülüyor> yani gökte diyenin doğru söylüyor o da bir görüştür demesi. Yerde diyenden beter yani. E şimdi burada sen de diyorsun acaba kim doğru söylüyor. Cübbeli hocam bu söylüyor. Nurettin hocam bu söylüyor. Cık. Kardeşim. Bunun cübbelisi takkelisi Yok. Burada eli sünnet ve el cemaatın cumhuru var. Burada sen sünnete murad edin. hadis-i şeriflerde Allah gökçedi diye bir şey var mı? Yok. Zaten Kur'an'a baklayacakmışlı şey Allah'ımız yok. İşte o noktada sen ne yaparsın? İtikadını düzelttiğin için iddia edersin. Şüpheye düşmesin. Yok efendim İbnü Deymiyye, bilmem ne demiş. İbn Cevziye Cevziyye'ne demiş. Cık. Sen sünnet seni hadis-i şerifleri, cumhuru sahabeyi reddedip onlara kulak asmayıp sonraki adamların görüşlerine bu işi vardırsan, helak olursun buyuruyor. İbni İbni Asım İbni Hikman bu hadis rivayet etmiş. İbni İbni Hikman sahinde Ebuğreye radıyallahu anh, kanalıyla bu hadis şerifi şu lafızla rivayet etmiş. Likülle amelin şirratün. Her amelin bir güçlü zamanı var. İstekli, istekle onda çaba gösterilen dönemi var. Ve likülle şirratün fetratün. Her gayretli, neşatlı işin de bir fetreti, bir gevşemesi, bir zafiyeti var. Fincane sahibi saatten. Şimdi bu da o yukarıyı ediyor, izah ediyor. Bu çok zor bir manası var bu hadislerin. Eğer bir amelin sahibi doğru yolda ise ev kariben ya da doğruya yaklaşmış, doğruyu arayan, hidayet bulma niyetinde ise fercuhu ondan ümitlenin. O adam neticede sünnete uyar, neticede elçet ve cemaatten çıkmaz. Ve nihayet e, doğruya erer. Çok ileri gitmez, çok geri kalmaz. Anladın mı? Ondan sonra efendim, şimdi yani ilerisi var, gerisi var. Bu işler böyle. allah Teala'nın e, haşa, bizim gibi eli var, yüzü var, büyük elleri var hem de haşa, bilmem ne. Mekke'nin en büyük adamı şeymin denen adam böyle söylüyor. Allah'ın haşa Celle bir de ellerinin büyüklüğünde de basıyor haşa Celle Celaluhu. Yani şimdi bizim gibi gözü var yüzü var İbri temiye'nin demesi gibi benim gibi iner benim gibi çıkar. Arşağı oturmuş aşağı peygamberini de yere ayırmış aşağı Rezillik ya. Mücessime. Yani Allah-u Teala'ya cismani sıfatlar veren bunlar işte ifrat. Aşırı giden hatta aşan falan bir de bunun tefridi var Mutezile. Mutezile de Allah ondan münezzeh, bundan münezzeh derken tenzih edeyim derken Allahu Teala iğretticek. Ne olmuşuz mu? Allah'ın sıfatları da yok diyor. Bir tek zatı var diyor. Hepsi zatında diyor. Ya hayat sıfatı var, ölüm sıfatı var, sen onlar da kadim, onlar da Allahu Teala'nın zatının haricinde ilim diye bir sıfatı var. Sem'i diye bir sıfatı var, işitmesi var, görmesi var. Yok efendim Allah her şeyden münezzeh. Hani biz nasıl diyoruz elden ayaktan, cisimlere benzemekten muhalefetül havadis sonradan yaratılanlara hiçbirine benzemez. Biz doğru görüşteyiz ya. İşte biz orta. Şimdi mücessime ibni teymiye kafası ve bu kafası gökte, eli var ayağı var, bizim gibi gözü var, bizim gibi kulağı var falan filan. Mekan isnadı, cismaniyet isnadı. Onlar ifratta. Mutezile nerede? Tefritle. Mutezile ne diyor? Hiçbir şeye benzemez. Tabi hiçbir şeye benzemez. O zaman İlim sıfatı da yok, işitmesi de yok, görmesi de yok, sırf zatı var. E bu ne şimdi? Bu da tefrit, hepten geri kalmak. el düşünet ne yapıyor? Ya Allah-u Teala'nın bir zatı var, zatının haricinde de sıfatları var. Hayat ölümsebi basar. Bu sıfatlarını Kur'an'da da zikrediyor. Allah'ın sıfatlarını Allah'tan mı uzak edeceğiz? Yani Allah'ı nereden, kendi sıfatından mı test edeceğiz? E böyle saçma saçma işte. Onun için buyurun ki bir insan iyi niyetliyse, doğru yoldaysa veya doğruya yaklaşmak istiyorsa, e ee, bu hususta meraklıysa, gayretliyse, araştırmacıysa diyelim, araştırmacı falan falan tercuhu ondan ümitlenin yani. Çünkü niyeti iyiyse ben hakkı bulacağım, hidâyete edeceğim derse neticede onun durduğu nokta sünnette durur. Sünneti aşmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinin ve cumhurun, sahabenin e, gördüğü, e, kabul ettiği görüşleri taşmaz. Aklım böyle diyor. Mantığım şöyle diyor. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Böyle konuşmaz o adam. Onun ondan ümitinizi kesmeyin. Çünkü o arayışındaysa onda da Kur'an ve sünnette olduğunu bilen adam or orada durur. Yani durmasını bilir. Ha? Durmasını bilir. Mantıkla yürüsen ya mutezile gibi o ya mücessime gibi sapıtırsın. Bu hiç mantıklı olmaz. Tevessutu sayesinde, orta gitme sayesinde, ifrat ve tefritten uzak kalma sayesinde ve in uşira ama ona işaret edilirse bir asabi parmaklarla yani işte oluyor çok hırslı çok böyle şiddetli e, ifratçı ben bu işi çözeceğim kimsenin e, işte İbn Teymiyenin burada parmakla gösterilen bir zekası var mesela adam Radan çıktı gitti adamın yaptığı nokta tenakuzlar çelişkiler tezatlar citter dostu kitap teşkil ediyor bir bakıyorsun ayet hadisi senden benden el üstüte alimlerden iyi anlamış. Bir bakıyorsun feci çuvallamış. Bir yapıyoruz Resulullah'ın hürmetine istenir diyor. Bir yerde bakarsın Resulullah'ın hürmetine isteyen gavur olur diyor. Allah. Yani o kadar terslikler yapmış ki bir yerde Allah her şeyden tencih etmiş. Bir yerde Allah oturmuş diyor yanında da o peygamberi oturmuş diyor. Ya, bu nasıl aynı adam olabilir diyorsun ya. Bu kadar mantıksızlık olabilir mi? Çünkü neden, parmaklarla işaret ediliyorsa diyor. وجحد الشريف تبو بحسبيمري بحسبيمرين müneşşeren işare ile parmağıyla alır bu bir adamın parmakla göstermesi şer olarak ona yeter çünkü gözü var nazarı var burada tabii o bir şöhret var eş-şöhreti afet şöhrette afet var üzdette şöhret var şöhrette afet var şöhrette afet ne demek meşhur olmanın musibetleri var meşhur olunca herkes senden her zaman farklılık bekliyor sen de bu sefer diyorsun ki ben herkes gibi konuşamam. diye, Ben meşhur adamım. Yeni bir şey söylemem lazım. Hadi bakalım, raydan çıktı. Yok, herkes şöyle söylüyor. herkes öyle söylüyorsa eşini bu adamlar niye kamera zaabı herkes var deyince meşhur olmam için kamera zaabı yok demem lazım. Veya herkes Adem Asem'den yaratıldık diyor. İşte Molcuk Adem Asem'in babası var. E çünkü neden adından söz ettiriyor da? E şimdi bir adam parmaklarla gösterirse, hangi konuda tabii? Hangi konudaysa işte şer konusunda tabii. Çünkü e, 1400 senedir bütün ulema sahabe, cumhur, tabin, tebe-i herkes kabın azabı ver demiş. Gelmişik 1400 senedir. ya e, bunda e, sana kimse meşhur oldun demez ama gidip de Alirza Demircan gibi kalkıp cariye ile ilişki niçası olsa zinadır. Sahabe bana mı sordu? Zina yaptılar. İslamcıların bir de onların tabiriyle hocası. İslam'da cinsel hayat kitabını yazmış adam falan falan. Bak adam ne dedi ya sahabe cariyeleriyle zina etmiş. E şimdi bunu bir adam söylerse meşhur olur. Hem de bu Süleyman'ın eski imam Hatı bilse, milli görüşten gelmişse milli görüşte de eski adaysa çok meşhur olur yani. Hiçbir solcu bunu demekle meşhur olmaz. E, dolayısıyla bütün mesele nereye geliyor? Hak nerede aramıyor. Hidayet aramıyor. allah Teala bilir mi bilmez mi mevzu millete doğru yolu göstermek değil. Aziz Bayındır diyor ki senin Allah ne bilsin kimle evleneceğin. Çünkü neden? E, bugüne kadar herkes Allah her şeyi bilir demiş. Ama bu adam olur mu ya Allah seni ne bilsin ne yapacağını ya. Sen kendi kendine yaratıyorsun işini gücünü. Bak işine gücüne deyince Vay profesör Bilmem memsulayı, manevi hakikatü sahibi, diyanette eski fetva işleri şeyi kurulunda falan falan. E adam diyor ki sakalı da var, Allah diyor bilmez diyor senin kimle evleneceğini ya. Alın yasak kader mader yok diyor, sen ne konuşuyorsun? Ya tabii ki, çünkü onların hiçbiri ne yapmıyor? Ehli sünnetin görüşü nedir? Aramıyor. Doğru görüş ne? Aramıyor. Hidayet nerede sormuyor. Hadis-i şeriflerde ne buyuruluyor? Hadis-i şeriflerin durduğu yerde, durduğu noktada durmuyor. Freni patlamış araba gibi gidiyor. Ondan sonra efendim, sahabe-i kiramın cumhuru hangi görüştedir? İttifak edilmiş yani. Çünkü itikatta zaruriyatı ı diniye de itikatta. var, hiç ihtilaf olmaz ki. Mütevatir konularda. E bu hiçbirinde durmuyor. 1400 senedir ...yüz bini aşkın sahabeden tut... ...milyonlarca milyarlarca... tabi, tebe-i tabin... Tebe tabin ...elüstet ulema, fuku, müfessirin, muaddisin... ...huffaz, kurra falan falan, ...milyonlar milyarlara ulaşmıştır bu... ...1400 sene... ...burada ittifak ettiği bir konuyu... ...bugün çıkıp gelmiş... ...Yahud-i Hristiyan da cennete girecek... ...diyebilen... ...ilahiyatta tekam var... ...alın yazısı yok... ...o çocuk öldüyse Allah ne besin önceden öleceğini... ...kazada ölmüş... Anasını babasını teselli etmek için ya bu alın yazısıydı diye laflar söylüyoruz ama hadi. yani işte Şaban bilmem ne var. Ankara İlahiyat İlmi Kelam Dalı Başkanı. Alınmadıysa şimdiye kadar birkaç ay evvel öyle. Değil. Ne yapacağız? Şimdi burada hidayet arama diye bir niyet var mı? Doğru diye bir dert gaye var mı? Ve en azından doğruya yaklaşayım diye bir maksat var mı? Yoksa ümidinizi kesin. فَلَا taduhu, Yani burada e, birkaç mana vermişler. فَلَا onu, e, O'nun ibadetine, ilmine, bilmem nesine aldanıp da onu bir şey saymayın diyor. Tamam mı? Ona itibar etmeyin diyor yani. فَلَا تَعْدُّهُ Addetmeyin, adamını koymayın. Hu onu diyor. Bu ne demektir? Yani bir adam sünnette durmuyorsa, ayet okuyunca durmuyorsa, hadis-i şerifte el Lüsunet Cumhur'un sahabenin görüşü budur deyince durmuyorsa e, parmaklarla gösterilecek şekilde aşırılık, e, kimsenin demediği şeyleri, kimsenin iddia etmediği konular ortaya atıyorsa işte onun için benim için Oda TV bile üstü Şehadet yapıyor ya. Ne demiş? Tam bir klasik gelenekçi diyor ya. İşte bu benim için Yarın ahirette beni kurtaracak bir şahadettir Yarın derim ki ya Rabbi senin dinine, imanına, kitabına inanmayanlar bile benim Müslüman olduğumu ve gelenekçi olduğumu sünnetten, cemaattan ayrılmadığıma şahitlik etti yani. Bunların ne kadar şahitliği geçer Allah'ın dediği o dair bir daha havada da. Yani en mevzu hasbın şahadetidir diyor ya. Beni seven herkes bana iyi diyebilir. Yani gelenekçi diyebilir. Ama benim e, yani bu hususta itikattaki kusumet sahiplerim bile Adamlar diyorlar ne var ya? Bu adam klasik bir taklitçi. İşte bizi burada taklit kurtarır. Çünkü taklidin zıttı bidattir. Uymuyorsan uyduruyorsun demektir. Bu da bir başlık olabilir. Kitaba sünnete uymuyorsan taklitçi değilsen uyduruyorsun demektir. Allah bizi uydurmaktan muhabbet etsin. Din adına Allah adına bir şey uydurulabilir mi ya? Nasıl uyduruyorsun Adem Acen babası var. Nasıl uyduruyorsun kabir azabı yok. Nasıl uyduruyorsun Meryem validede çift çiz var. Nasıl uydurursun Allah göktedir hacı. Nasıl uydurursun Allah'ın eli benim gibi eli ayağı var hacı. Benim gibi bizim gibi. Onun için e böyle bir adam doğruyu aramıyorsa, hidayet aramıyorsa, yakına gideyim ya hidayete yaklaşayım diye bir derdi maksadı yoksa bu adamın bütün çabaları, gayretleri üç işte dama ne kitaplar yazıyorsa bağkada çalışıyor göya. Öbürü profeseller bilmem. Yaşar Nuri ne gayretli adamdı ya. Ne kadar kitap çalış Ne araştırmalar, taraştırmalar. Cık. Likülle amelin sirratı. Her amelin bir neşatı, bir hevesi, bir gayreti, bir çabası yani araştırması var. Güçlü araştırma. Ama bir de bunun fetreti var. Yani bu adam soluklandığı zaman nerede duracak? Eğer diyor duruşu son noktada sünnetimi hakem tayin edip de Allah ve Resul ne buyurmuş ya? Ben ona göre bu kadar uğraştım ettim. Dolu malzeme topladım ama bırak şimdi aklı mantığı felsefeyi. Ben sünnette ne buyurulduysa orada duracağım. Durmasını bileceğim diyorsa. Hidayet arıyorsa. Doğruya yaklaşayım diye çalışıyorsa. Kadih Hidayet eniştir. Ama durduğu nokta benim sünnetim değilse. Kur'an sünnet değilse. Parmaklarla gösterileyim de. Herkes indinde nezle meşhur olayım da yeni bir şey söyleyeyim ise fakat helak muhakkak ki o helak olmuştur. Ona itibar etmeyin. Onu efendim müteber bir nesne saymayın. Efendim çünkü o salih ameli tümden terk etmiştir. Fitnenin içine fitneti sekatuhu fitnenin kargaşanın İhtilafın, şüpheciliğin içine göbeğine düşmüşlerdir. Evet. Bundan dolayı Allah Tebâre Kâdâle cümlemizi bu belalara düşmekten muhafaza eylesin. İtikadımızı muhafaza eylesin. Eliflet itikadı üzere bizleri korusun, saklasın. Çoluk çocuğumuz da bu itikadı korumaya muvaffak eylesin. Korumaları hususunda bizleri vesile eylesin. Bu sohbetleri dinleyenlere dinletenlere bu hadis-i şerifleri tebliğ edenlere bu terip dersinde insanlar haberdar edenlere tekrarını izletenlere izleyenlere bu hadis-i şerifleri ümmetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onun ümmetine tebliğ edenlere ulaştıranlar Allah bütün hayırlı muratlarına nail eylesin ve kainatın efendisini benim tarafımdan bir hadis bir ayet olsun ulaştırın emriyle cümlemizi ölünceye kadar amil eylesin ve bu tebliğlerimizi halk nezdinde Kainat Efendisi'nin ümmeti merhumesi katında onların kalplerinde tesirli ve müessir eylesin. Amin diyen kullarına Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina muhammedin ve ala aleyhi sahibi ve selleme teslimen ve velhemdülillahi rabbil alemin.